Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Bilgi Çağın'ın hukuku programının 2011 yılındaki bu ilk yayınına e, hoş geldiniz. Ve bu arada Sayın Konuğumuz Yücel Yaman'a da bu hoş geldiniz. Sayın Yücel Yaman e, ilk defa konuğumuz oluyorsunuz. Gerek uğraşılarınız gerek e, zengin dağarcığınız Estağfurullah. E, Bilgi Çağın'ın hukuku açısından da sizinle Söyleşecek o kadar çok konu başlığı yaratıyor ki. Ama biz bugün e, yılın bu ilk programında, haftanın bu ilk gününde e, konu başlıklarıyla geçeceğiz. Sizin ilgi alanınıza ve deneyimlerinize giren konularda. E, önce kısacık sizi tanımayan, açık radyo dinleyenlerine nasıl tanıtırsınız bir iki cümleyle kendinizi? <gülüyor> bir iktisatçının bilgi çağı üzerine konuşma yapmış olması da komik tabii. E, şu sebeple komik çünkü bizim e, eğitimimiz çağla ve çağ değişimiyle çok fazla ilgisi yok. Ama benim özel merakım Türkiye'de e, nasıl bir insan ilişkileri insan ile başka bir kurumun ilişkileri bir kurumla bir kurumun ilişkileri nasıl olmalı ki benim bir iktisatçı olarak Türkiye ekonomisinde ve dolayısıyla bu söz etmiş olduğum toplumun bütününü etkileyebilecek e, ve de devrimli sayılabilecek ve de e, Türkiye'yi değiştirebilecek işler yapılabilsin. Bu doğrultuda kendimi 68'li kabul ederim ama benim 68'li arkadaşlarımın içerisinde bizi 68'li kılan 1968'lerin ortamına... Ee, uygun şartlar 2068'de nasıl olabilir ve biz 2068'de Türkiye'yi nasıl bir Türkiye olarak tahayyül ediyoruz? Benim hayallerim var idi ve ben de bu hayalleri gerçekleştirmek için bilgiyle uğraşmam lazım geldiğini ve bizim kuşağımızın, bizim anti tezlerimizin yani biz eğer Batıcı laik kampın 68'lisi isek ee, antitezimiz ne oluyordu İslamcılar oluyordu Kı Kabaca faşistler dediğimiz Türkçü akımın temsilcileri oluyordu Dolayısıyla Hem Türkçülerin hem İslamcıların hem de laiklerin layıkların yani Kemalistler falan komünistler falan Hepsini o kategoriye sokabilirsiniz Memleketi kurtarmak için kurtarmak istediğimiz Memleketi biliyor muyuz diye bir soru sormamız gerekiyordu Ben bu soruyu Bu kurtaracak Düşünce görüşlerinin içinden batçı layık kamptan birisi olarak sordum Sorduğum zaman yapmam gereken şeyin memleketi kurtaracak olan insanların önüne memleketin kurtarılacak memleketin hali pür melalinin ne olduğunu onlara göstermek gerekiyordu. Bu doğrultuda kendimi sorumlu hissettim ve yurt ansiklubidisi olarak yayınlanan bir ansiklubidiyi yapmaya başladım. Meşhur. Meşhur. Kimler kimler çalışmadı. 450 insan çalıştı orada. Solcu, sağcı, İslamcı herkes çalıştı orada. Ama kurtarılacak vatanı bu kadronun bilmediğini ben asübedi yazılırken gördüm. Yani asübedi çıktı ama çıkan asrübedi bir babanın ürünü olarak malül bir asbedi sakat bir asrübediydi. kendini güncelleyemiyordu. Yani sümerler döneminde bundan 7 bin önce 7 bin yıl önce yapılmış olsaydı. bu asbedi işte 11 bin sayfalık assübbedi. ...11 bin kil tabletten oluşan ansübedi olacaktı. Ve de <gülüyor> okunması zor olacaktı. Şimdi de okunması zor. <gülüyor> o tarihte ...anladım ki ben... ...bilgi çağına uygun bir ansübedi yapmak lazım. Bilgi çağına uygun bir ansübedi yapmak lazım. Buradan bilgiye yorulaştınız. Bilgiye evet. Orada bilginin de insan olduğunu... ...unik bir insan olduğunu... ...sonra... Bilginin bir emtia olarak unik olduğunu, sonra mekanın unik olduğunu, yani üretimin cereyan etmiş olduğu, coğrafyanın unik olduğunu algıladım. Dolayısıyla bilgi, insanı, emtia'yı, hizmeti ve dolayısıyla sermayeyi, parayı unikleştirdiği zaman ışık hızında hareket edebilen ve dolayısıyla... İnsanların hayatını etkileyebilen, toplumların karar destek ortamını anında sorgulayabilen bir karakteri var. Bunu yapamaz isek yapmış olduğumuz anslubede Türkiye'nin veya kağıt üretilen ağaçlar hangi coğrafyada kesiliyorsa o coğrafyanın yeşilliğini yok ederek beyaz bir zeminin üstüne onları kirletmekten ibarettir. O zaman ne yapılacaktır? Akıllı bir bilgiye ihtiyaç vardır. Akıllı bilgi demek e, bilgi birimi olan insanın sorgulanabilir biçimde tanımlanması, standart hale getirilmesi, emtianın standart hale getirilmesi ve tanımlanması ve 300 bin kilometre süratle hareket ettirebilecek bir kıvama sokulması. Yani sayısallaştırılmayı tanımaz. mı kastediyorsunuz? Bilginin evet. Standart Peki. olarak tanımlanmasını kastediyorum. Hı -hı. İnsan hünerinin yani ustalığın tanımlanması ve de coğrafyanın tanımlaması lazım gelir hı hı. idi. Bundan 9 yıl sonra antropedi girişimden dokuz yıl sonra sistem yani sosyalist sistemle kapitalist sistem soğuk savaş filan bitince bunun global anlamda gerçekleşebilmesinin altyapısı dünyada oluştu. O zamanlar bilgi otoyolları derdik hani Amerika'da ilk başlayan e, internette bilginin dolaşıma çıkması alınıp satılma girişimlerine bu 89'a geldik şimdi birden 89'da mıyız şimdi ben evet, sizi ben, 68'den 80... aldığımız ha. için bilgi ben... otoyolu da o tarihlerde yoktu ben yani 80'li o... yılların sonundayım yani 90'lara evet. girerken yani Pardon. dolayısıyla e, soğuk savaş bitince hı hı. soğuk savaşın aktörleri olan Amerika ve Rusya bilginin ışık hızında hareket edebilmesinin ve dünyayı globalleştiren bilgi altyapısının üzerinde bir mutabakat sağladılar. Hı hı. Dediler ki gökyüzünde uydular kullanıyoruz. Siz bunu sosyalist sistem adına kullanıyordunuz. Biz de kapitalist sistem adına kullanıyorduk. Bilgiyi tanımlamak ve dünyayı global hale getirebilmek ve dünyanın her tarafında e, 300 bin kilometre süratle hareket edebilen ve dolayısıyla karar destek ortamı oluşturabilecek bir ortamın altyapısını artık sivil insanların kullanabileceği yani devletlerin ve orduların dışında sivil insanların, firmaların, ticari amaçla kullanabileceği, üreticilerin kullanabileceği. Ben en iyi tornat ustasıyım diyen siirtli bir Kürdün manhatında bir torna Tezgahında çalışmak isteyen usta bir tornacı arayan Amerikalı'nın hizmetine sunulabileceği altyapı kurulmuş oldu. Ama bu değişimin şu anda Türkiye'de yaşayan 70 milyon insan bu niteliğiyle farkında değil. Aynen 200 yıl önce sanayi devriminin karakterini belirleyen, nasıl olacağını belirleyen Teknik değişimin farkında olmadığımız gibi Osmanlı elektrik gücünün, elektrik motorunun ve buhar gücünün hı hı. insanla buluşmasını, kendi tebaasıyla buluşmasını neyi kurarak engelledi? Sistemin ekonomisini bürokratik mekanizmalara bağlayarak paşalara, sivil paşalara ...teslim ederek engelledi... ...yani Balıkesirli bir yaratıcı... Siirtli bir yaratıcı insan... ...Erzurumlu bir dadaş... ...teknolojiyle... ...buluşturulmadı... ...teba olarak o padişahın tebaasıydı... ...bu kez bürokrasinin tebaası olarak... ...bugüne kadar geldi... ...bugün ise Anadolu'nun dört bir yanında... ...bir değişim yaşanıyor... ...çok ciddi bir değişim yaşanıyor... ...bu değişimin... ...mimarı siyasi iktidarlarmış gibi gözükebilir... Ama değil bir rüzgar esiyor dünya üzerinde bugüne kadar kavurup bırakılmış Türkiye'deki Anadolu'daki insan Kürdü ile Türkü ile ile bu değişime ayak uyduruyorlar. Devlet de buna kerhan ayak uyduruyor. E bireyi oluşturacağına E devleti oluşturuyor. Yani eski hegemonik. Ama o da lazım. Ona itiraz etmiyorum. Hayır onun lazım olmayacağını bugünlerde yaşamakta olduğumuz Wikilinks olayıyla oraya lazım. Oraya geleceğiz sayın Yaman. Şimdi e, neredeyse programın ilk yarısına yaklaştık. Ee, şöyle bir dakika sonra müzik arasına gireceğiz ve istediğiniz devrimci şarkıyı çalacağız. Yalnız e, bir cümleyle ne olur? E, Türkiye'de haritacılık deyince Yücel Yaman ismi akla gelir. Ona da bir değinin ondan sonra Hayır. devam edelim. Aramızı verdikten tamam. sonra olur mu? Tamam. Söz etmiş olduğunuz o yurt ansiklopedisi deneyi, bilginin niteliğini, nelerin bilgiye ışık hızında hareket ettirebilme kabiliyetine sahip olduğunu yurt ansibesini yaparken el yordamıyla yakalamıştım. O zaman her bilgiyi koordinatla ilişkilendirebilecek bir karakter kazandırmak lazım gelir dedim. Sonuçta hat, harita dediğimiz şey bir noktadan diğer noktaya giden bir çizgiden ibaret. Hı hı. Dolayısıyla iki noktan bir doğru geçer esprisiyle bilgiyi haritadaki bir koordinatla ilişkilendirmek. Eğer açık radyoysa bu, açık radyonun İstanbul haritası üstündeki koordinatlarına bütün dijital yayınlarını yüklemek ve o noktaya körsürle dokunduğumuz zaman da sizin programlarınızı, Ömer Madra'nın programlarını, herkesi dinleyebilmek mümkün hale gelebilir haritanın üzerinden. Demek ki harita dediğimiz şey aslında Akıllı koordinatlardan ibaret. Çok güzel bir veri bir tabanıyla acaba. ilişkilendirilmiş koordinatlardan ibaret. O zaman sokaklarda aynı şekilde. Akıllı, halit, akıllı koordinatlar bilginin kütüphanesidir. Hı hı. Ve de şu anda sizinle benim konuşmalarımız Açık Radyo'nun stüdyolarında cereyan ediyor ama bir gün önce şu koltukta oturan Konuşmacının da bilgilerini bir gün önceki tarihe aynı koordinatlara eklemek mümkün. Demek ki zaman serisiyle koordinatın üzerindeki değişen bilgiyi ilişkilendirdiğiniz zaman... ...geçmişi ilgilendiren haritaya da ulaşabiliyorsunuz. Geleceğin tarihini yazabiliyorsunuz. Geleceğin tarihi yazılır mı? İşte bilgi çağı insana bu anlamda bir imkan veriyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti eğer bilgi çağını iyi anlamış olsaydı... Üniversitelerimizde haritacılık eğitimi veren bütün fakültelerini kapatırdı. Oradan elde etmiş olduğu mali tasarrufla bilgi çağının uygun uygulanabileceği ve içine haritacılığı da alabilecek sosyolojik faaliyetleri, sosyolojik bilimsel faaliyetleri, hukuki faaliyetleri, mimari faaliyetleri, kültürel faaliyetleri hepsini kavrayabilecek bir altyapı kurabilirdi. Dolayısıyla çağı anlamadığının en iyi kanıtıdır. Şu anda para harcayarak şah damarından israfta bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim uygulamaları. Hı hı. Diyorsunuz. <gülüyor> Şimdi... Yani harita diye bir şey yok. Aslında harita, harita mekanın alfabesidir. O alfabeyi de bilgi çağında koordinatlar belirliyor. Akıllandırılmış koordinatlar, line'lar, çizgiler ve kapalı alanlar. <gülüyor> kapalı alanlar. <gülüyor> kapalı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kapalı alandır ve kendi türdeşi olan başka devletlerle karşılaştırılır. Bir sokak başka bir sokakla karşılaştırılabilir. Bir zon yani bir başka kapalı alan Akdeniz bölgesi Doğu Anadolu bölgesiyle karşılaştırılabilir. Efendim Basrabya bölgesiyle karşılaştırılabilir. Yani e, harita haritacılık tekniği bugün artı eksi bir santim bir milim kayabilecek hassasiyette gökyüzünden alınan uydularla o kendiliğinden grafik ortamda bugün Anadolu'nun değişik yerlerinde harita mühendisliği görevini yapan insanların kullanmış olduğu bir teknolojiye dönüşmüştür. Yani emek yoğun ve bilgi yoğun olmaktan çıkmış, manufaktör olmaktan çıkmış teknolojiyle çözülebilecek bir problem haline gelmiştir. Size bugün ne çalalım dediğimizde Mercedes Sosa demiştiniz. Herhangi bir parçası. La Solitaria geliyor. I'm not 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağı'nın Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuğumuz Sayın Yücel Yaman. Ee, az önce Mercedes Sosa'dan onun tercihi olan La Solitaria adlı parçayı dinledik. Programımızın ilk yarısında bilginin niteliğine değindi Sayın Yaman. Ee, sözü haritacılığa getirmeye çalıştım ben ama o kadar güzel. Ayrıntılara girdi ki e, bir türlü haritacılığa daha yakından yaklaşamadık. Çünkü Türkiye'de haritacılık deyince özellikle dijital haritacılık deyince ilk akla gelen isimdir kendisi. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu, Haritalar akıllı koordinatlardır evet. demiştiniz. Akıllı olmasının e, altyapısında yatan şey uzamsallık. Yani siz... Tapu kadastro sisteminizi devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları için çok mükemmel kurarsınız. Ama sizin İstanbul'da maliki olmuş olduğunuz bir arsanın, toprağın koordinatlarının İngiltere'de, Londra'da benzer bir toprak parçasıyla arazi parçasıyla ya da şehrin e, parselli arazisiyle karşılaştırılabilir olması lazım. Globalizm bunu zorunda kılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, yeni yeni bu meseleleri Gündemini alıyor ama bu sadece toprağın niteliğiyle ilgili değil. Aynı zamanda X fabrikasının filanca koordinatlarda üretmiş olduğu bir malın dünya borsalarında satılabilmesini sağlayabilmek için fabrikanın üretilmiş olduğu koordinatlardan en yakın limana en kısa zamanda, en kısa zamanda, en az harcama yaparak en çok karlı bir biçimde nasıl? Limana götürüleceği gemiye nasıl doldurulacağı taşıyıcı tırların toplam hacminin sıfır boşlukla doldurulması depodan oraya gidecek tercih edilmiş malların tıra doldurulması, tırdan gemiye yüklenmesi ve de maksimum kapasiteyle geminin hareket etmesi en kısa yoldan da alıcıya ulaştırılabilmesi gibi gördüğünüz gibi akıllı bir mekan uzamsal bir mekan hı hı. uzamsal yani koordinatların her birisi bilgi yüklenebilen ve de e, optimizasyonda değişiklik yapabilmek ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve de yapılan planı anında reviz edebilecek ihtiyaçlara göre yani gemi Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkmışken Kongo'ya gidecekken bire İsveç'e gönderilmesi gibi bir akıllı haritanın, dünyanın şu anda bu yapılmış durumdadır. Ama Türkiye bu akıllı uzamsal altyapıya kendi coğrafyasında yani 780 bin kilometrede girmemiştir. Şu anda Türkiye'nin görünümü Konya Ovası'na, Konya Ovası'na her biri bir saksının içerisinde 50 yaşında çınar ağaçlarının götürüp dikilmesi gibi bir şeydir. Yani 5 milyon adet, 5 milyar adet saksı içerisinde her biri 50 yaşında çınar ağacını götürüp Konya Ovası'na koysak, Konya Ovası, o Orta Anadolu'nun kurak iklimini değiştirebilecek bir ormana dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Mümkün değil. Çünkü orman, İçindeki nem oranıyla, börtüsüyle, böceğiyle, yaprağıyla, çürümüş kurduyla vesaire bir bütündür. Ama bizim dikmiş olduğumuz çınarlar her bizim bir saksının içerisinde. Dolayısıyla oranın iklimi değişmez. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük paralar harcıyor. Türkiye'nin, Türkiye ekonomisi itibariyle işte bir trilyon dolara filan vurmuş. Bunlar çok iyi şeyler ama henüz daha birey, yaratıcı Anadolu bireyi... ...Kürdü'yle, Türkü'yle... AKP efendim Cumhuriyet Halk Partisi ile önü açılmış değil. Herkes bireyin bütün siyasi akımlar bireyi kendi hapishanesinde sokmak için bir program öneriyor. E birey yok ortada daha. E birey yok edilmiş iktisadi başarılardır bunlar. Bir de olduğu zaman. Aman Allah. o zaman. tablo. Evet. Bu tablo tabi bütün dünya için geçerli artık. Yani wikileaks bu anlamda. Ee, i̇yi algılanması lazım gelen bir olaydır Üzerinde iyi düşünülmesi lazım gelen bir olaydır Evet Yani biz çok keyif almış olduğumuz bir pürzulayı yeriz Arkasında da baktabayı da yeriz Evet bu lezzetli bir şeydir ama Bir de bunun sindirilmesi diye zor bir süreç vardır Dışarı atılması diye bir zor bir süreç vardır Hele acıldığımı isteriz Nasıl onu dışarı çıkartmak <gülüyor> acı olur Nasıl acı verir Şimdi bilgisayarın bu nimetleri var ama bunun hukukumuza getirmiş olduğu çok ciddi problemler var ve şu anda Türk entelektüeli, Türk entelektüeli bu meseleyi tartışmıyor. Üniversiteler bunu tartışmıyor. Çünkü genel anlamda Türkiye ekonomisi bir bağlı değişken. İki, Türkiye'de düşünce bir bağlı değişken. Halbuki bunların çok ciddi sonuçları olacak. Peki Sayın Yücel Yaman, e, vaktimiz azaldı. Son 2-3 dakikaya girdik. E, bu yılın ilk bilgi çağı programında e, açık radyo dinleyenlerine e, bizim toplumumuz ve günümüzün anlayışına göre bilgi ilişkisi konusunda ne gibi bir mesaj vermek istiyorsunuz? Türkiye'de bu gerçeği yavaş yavaş görmeye başladı. İçinde iki noktanın da bulunmuş olduğu bir dizi şirket, e, bu söz etmiş olduğumuz hedef doğrultusunda e, bir hizmet üretiyor. Bu hizmeti de henüz daha spatiyal karakterli, güncel datalarla bir karar desteği haline dönüştürmüyor. Bir de e, insanların kendilerini üretmiş oldukları hizmetleri, yeteneklerini, ekonomik değeri taşıyan, yani avukatsa avukat olarak, efendim, e, iktisatçı ise olarak, mali müşavir ise mali müşavir olarak, tornazı ise olarak kendini tanımlayabilecekleri şeyler standart bir veri tabanıyla global dünyanın içerisinde yer almış değil. E, bu ama ihtiyaç halinde ve bu ihtiyacın karşılanması doğrultusunda insandaki uyanışın, onun hukuki altyapısının problemlerini de tek tek çözümleyecek şekilde yavaş yavaş gündeme geliyor. Yani Wikileaks örneğinde olduğu gibi Türkiye'de başka bir Wikileaks'in o kahramanı Avusturyalı adam gibi bir başka Kırşehirli Türk <gülüyor> ya da Denizli'li bir tekstilci ya da Siirt'te e, bıttım sabunu yapıyorum diyen usta da ortaya çıkıp kendi farklılığını interaktif bir biçimde koyabilir. Elindeki belgeleri dünya... Ortamına, global dünyaya sunar ve tartışmanın odağı haline gelebilir. 2011 için temenniniz bu mudur? Evet, yani insanların önündeki engeller teker teker insanların mücadelesiyle, Ortadan kaldırılırsa çok daha keyifli olur. Yani şu ana kadar Avrupa Birliği'nin istediği programları yapıyordu AKP. Mesela Türkiye'de solcular ya da CHP ya da komünistler mesela bu türden gündemlerle meseleyi tartışmaya başlarlarsa Türkiye çok farklı bir yerde olur. Bakın daha hala geleceğe yönelik düşünce üreten hiçbir kimse hiçbir grup yok. Ama bilgi çağı uygulamaları bu fırsatı insanlara veriyor. Ve çocuk olmaktan, çocuk algılamasından Türkiye'nin çıkması lazım. Reşit bir adam gibi ayağa kalkması ve dünya meselelerine dair kendi halkının sözcüsü ya da halkının kendisinin ifade etmesine fırsat verecek ortamlar yaratması lazım. Sayın Yücel Yaman çok teşekkür ediyorum. Bilgi Çağ'ın hukuku programının 2011'de ilk konuğu olarak bize onur verdiniz. Estağfurullah. Sağ olun. Ben teşekkür ee, ediyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'nin e, bilgi çağına yaklaşması konusunda yapılan çabalarda sizin önemli bir payınız var. En azından e, iki nokta projesiyle haritacılıkta Google Earth'ten daha evvel Türkiye'de önce, evet. bu işi e, gerçekleştirmek için önemli adımlar attınız. E, tekrar teşekkür ediyorum ben geldiğiniz istiyorum. için. İyi yıllar diliyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri.